Gusülden sonra meni gelirse abdestin bozulur mu? Tekrar gusül abdesti almam gerekir mi? Gusülettikten sonra meni gelmesi halinde gusül abdesti bozulur mu? Tekrar gusül etmem gerekir mi? Aynı şey hepsi. hepsi. <gülüyor> Aynı soruyu. Sen bir daha bir daha söyle. <gülüyor> Gusülden sonra diyor meni gelirse abdest tamam, bozulur. Dur. Şimdi biliyorsunuz <gülüyor> Meni iki çeşit gelir. Meni bir sıçrayarak sıçrayarak şehvetle gelir. Meni bir hastalıktan dolayı beli soğuk bel, bel soğukluğuna bir bel soğukluğu hastalığı varsa meni gelir. Şehvetsiz ve sıçrayarak meni geldiği zaman gusül abdesti gerekmez ama abdest gerekir. Anlaşıldı mı? Medi ve meni, e medi ve vedi geldiği zaman gusül abdesti gerekmez ama abdest gerekir. Ha o zaman eğer bu dediği meni sıçrayarak Sıçrayarak, şey, sıçrayarak çıkıp o an lezzet duyuyorsa işte o zaman hem cünüp oluyor hem de abdesti bozuluyor yok bir hastalıktan dolayı meni geliyorsa oturuyor mesela böyle bir bakıyor ki meni geldi kendisinden ve hiçbir lezzet hiçbir sıçıntı falan görmüyor o zaman bu nedir abdesti bozar ama usulü abdesti gerektirmez ve bunu biz daha şeyde taharet babında anlatmıştık değil mi yani örneğin bir kişi geceleyin yatıyor. Bir uyanıyor bakıyor ki gece rüyasında hanımıyla cima yaptığını, cinsi münasebet yaptığını görüyor. Erkek yatıyor, rüyasında hanımıyla cinsi münasebet yaptığını görüyor. Bir uyanıyor bakıyor ki kilotunda falan hiç meni falan yok. Bu adam ne yapması gerekiyor? Usul abdesti alması gerekir mi gerekmez mi? Alimler demişler ki gerekmez. Niçin? Çünkü bakıyor ki kilotunda hiç meni falan yoktur. Ama bir uya, rüyasında hiçbir cinsi hanımıyla cinsi münasebet yaptığını görmüyor ama bir uyanıyor bakıyor ki kilotunda meni var ne yapması gerekiyor alimle diyorlar ki burada usul abdesti alması gerekiyor tamam mı ama oturduğu halde böyle bir bakıyor ki meni geldi Ha demek ki bu bir hastalıktan dolayı geldi ne bir lezzet ne bir şehvet rüyasında da bir şey görmedi zaten Zaten o O zaman bu abdesti bozulur ama cünüp olmaz. Vallahi aleyküm.